La yudbahu lillah bi mekanin yudbahu fihi Allah'tan başkasına kurban kesilen yerde, yerlerde, mekanlarda Allah için kurban kesmenin kurban kesilmemesi bağlı. Yani Allah'tan başkalarına kurban kesilen, kurban edilen, sunulan yerlerde Allah için kurban kesilmemesi Bağlı. Yani dese ki Velid ya gideceğim kurbanı eyüp de keseceğim. Allah için keseceğim. Orada bir buhara pilav yaptırıp arkadaşlar ikram edeceğim dese ne deriz ona? Yok. Niye olmaz? Çünkü gelecek nas var konuyla ilgili. Nasıl olmasa bile ki nas sahih nasıl olmasa bile biz biliyoruz ki müşrik ehlinin, şirk ehlinin küfür ehlinin, şirk içinde bulunanların küfür içinde bulunanların fiillerine bizim ne yapmamamız gerekiyor? Benzemememiz, muvaffakat etmememiz gerekiyor. Ve kavlu allah Teala allah Teala buyuruyor ki لَا تَقُمْ ف۪يهِ Sakın orada ne yapma? <gülüyor> namaz kılma. Namaz ikame etme. Nerede? Bu ayetimin nereyle ilgili? Mescidi Dırar'la ilgili. Mescidi dirar. Evet, mescid dirar. Zarar, komploların Müslümanlara zarar vermenin planlandığı mescid. Yani mescid dirar yani zarar. Müslümanlara zarar, nasıl zarar veririz? Onun planının yapıldığı mescid. Hı -hı. Diyor ki Allah Teala ve tevbe suresinde, diraran, <gülüyor> hani şu zarar vermek için." ve küfran <gülüyor> küfürlerine küfür katmak için وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri yapmak için. Ayırmak, için? Ayırmak için. Yani Kuba'ya gidip bir saf namaz kılacağına gelsinler buraya mesut kuralım da hem zarar verelim, hem küfürümüze küfür katalım böyle, hem küfür planları yapalım. Hem de müminleri ne yapalım? Dönelim, yarım saf oraya gelsin, yarım saf buraya gelsin. وَاِرْصَادًا لِمَنْ Allah ve وَرَسُولَهِ Ve Allah'a ve Resulüne savaş açanlara gözlemcilik yapmak için yaptıkları şu mescit var ya ne o mescit orası? Mescid Dırav diyoruz. La tekum fihi ebeden. Diyor ki Allah sana, Peygamber aleyhisselatü vesselam'a sakın ha orada namaz kılma. kılma. Aleyhisselatü vesselam diyor Tebuk gazetesine çıkacak. Münafıklar öyle bir şey yapıyorlar. Mescit yapıyorlar. Zarar verme adına, küfür adına Müminlerin arasında bölme adına, Mümin ve Müslüman savaşları gözetleme adına, onlarla savaşanlara gözlemcilik yapma adına Aleyhisselatü Vesselam Tebuk Savaşı'na giriyor. Sonra dönerken bu ayet. La tekum fihü ebeden. Orada asla namaz kılma. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraya gitse, ki namaz kılsa Allah için kılacak. Buna rağmen onların böyle kompleler kurdukları planlar yaptıkları yerde namaz kılmasını Allah-u Teala peygamberinden istemiyor. Onu buna yasak ediyor. Bunu ona yasak ediyor. Onu bundan alıkoyuyor. İşte konuyla ilgisi ne bunun? Konuyla ilgisi ne? Kurbanla ilgisi ne bunun? Kim söyler? Kurban kesmekle ilgisi. Allah dışına yer varsa kesme kesmemesi lazım Allah için ha. olsa dahi, için olsa dahi orada da dine zarar veriliyor yani. orada da işte dine zarar veriliyor şirk koşuluyor Allah'ın haramları çiğneniyor nasıl ki mescid durarda peygambere saklandıysa bu namaz ey muvahhit sana da gidip şirk işlenen allah Teala'nın adına değil de başkalarının adına tazim niyetiyle kurban kesilen yerlerde kurban evet. kesme Devamını Efendi rahimehullah. Hadis-i ke diyor bize diyor ki An Sabit ibn Dahak radıyallahu anhu قال. Dedi ki, Sabit ibn Dahak nazara raculun an yanhara imlan li adam ada kadad. Ne ada? Evet. Deve kesme ada. Deve kesecek. Bi buvane nerede? Buvane'de. Buvane Buradaki bi harf-i zarf harf-i ceridir. Yani buvane'de bu denen bir yer var. Diyorlar ki Mekke'ye yakın. Bazıları diyor ki yan bu Medine'ye yakın bir yer. Böyle bir yerde kurban kesecek adam. Deve kesecek, ada kadarmış. Fese'elen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam ona soruyor. Diyor ki Hel kâne feka... fekâle hel kâne fîhâ veselun min evsârel câhiliyeti yuhbed. Câhiliye veselerinden, putlarından, ağaçlarından, taşlarından, ibadet olunan bir bir put var mıydı orada? Önce onu soruyor Peygamber sün. Diyor ki, sabah evde Kalola? Hayır, böyle bir şey yok yani. Orada cahiliyeden kalmış veya da cahiliye döneminde ibadet edilmiş olan bir put, bir vesel yok idi. Peygamber sün soruyor. Fehel kanafiha eidun min ayadim. Orada kutladıkları. Zaman ya da bayram ve festivalleri var mıydı? Yani kelimesi Arapçada. Eid kelimesi ne demek? Eid. Hem zamani bayram, hem de mekani bayram. Ne demek zaman ve mekani bayram? Zamanı gelen bayram. Yani, zamanı gelen bayram var yani <gülüyor> sene günler geçtikçe sırası gelip günü gelip kutlanan bayram var, değil mi? Bir de mekan olarak insanların gidip geldiği yerler var. Niye bayrama ait kelim "Eid" denmiş? Adaya o da "Eid" denmiş. Çünkü dönüyor sürekli. Yani gidip dönüyor. Tekrarlanıyor. Senede her her sene tekrarlandığı için biz Kurban Bayramı'na Ramazan Bayramı'na Arapçada ne deniyor? "Eid" deniyor. "Eid". İnsanların da sürekli gidip geldikleri yere ne denebilir? "Eid" denebilir. Ki Aleyhisselam hadiste gelecek. Ee, ne diyor? Benim kabrime yapma. Bayram yerine Allah Teala kabri eden. Benim kabrimi bayram yerine. Çeviriyor. Yani burada bayram yerinden maksat değil. Türkiye'nin kısırlığından dolayı bayramlıyoruz. Yani çokça çok gidip gelinen yer. Efendim? Hayır mı? Yani insanların çokça çok gittiği, yani her vakitten sonra selam vermeye geldiği. Tamam. Mı? Günde 80 kere gidip gelinen bir yer deyrene diyorlar soruyor. İşte peygamber aleyhissalatu vesselam soruyor adama diyor ki Orada insanların kutladığı bir bayram var mı O istahile döneminin? Diyorlar, diyorlar ki Kanula. Hayır yok. Aleyhissalatu vesselam diyor ki Tekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öf lenezrik. Adanı Hı. ifa et." Adanı yerine getir. Fenne la vefa ali fi maasiati Allah'a isyan etmede yapılan adanın neyi yoktur? İfası yoktur. Yerine getirmek Yok. Peki bu hadisten bu lafızdan şey anlaşılır mı? Bir adam Allah'a isyan etmeyi adasa adanın mı yoktur yoksa o adayı yerine getirmem yoktur? Adanın yerine yerine getirme yoktur. Adak ne oldu? Oldu. Dese ki ben domuz eti yem yiyeceğim. Adıyorum domuz eti yiyeceğim dese bunun Adanı ne oldu? Oldu. Ama bu ada ne yapmayacak bu? İfa etmeyecek. Peki ne yapacak? Başka? Kefaret. Ne kefareti? Köle mi Yemin kefaret. önümüzdeki bab Adaklar bağlı açıklıca orada Bir insan Allah'a isyan etmeyi adasa Allah'a isyan etmeyi adasa böyle bir adakta bulunsa onun adağı oldu artık? Adak oldu. Ama hadiste dendiği gibi yok? La vefa onun ifası yok. Onu yere getirmeyecek. Peki ne yapacak? Kefaret. kefaret. kefaret. Ne kefareti? Yemin kefareti. Yemin kefareti nedir? Köle azat, ya köle azat edecek ya, ya on tane e, e, e. fakir miskini doyuracak ya da on tane fakir miskini Giydirir. giydirecek. Bunlara gücü yoksa eğer 3 gün oruç tutacak. Hemün tefabeti bu. Sonra diyor ki, <gülüyor> İbn Adem İbni Adem'in Adem'in Adem, Adem oğlunun güç yetiremeyeceği konularda adamız adadı adağın da ne yoktur? Yerine getirmesi yoktur. Dese ki ben Mustafa'nın kölesini azat etmeye kendimi adıyorum. E köle senin değil ki sen nasıl azat edeceksin? Bunu yerine getirmem mümkün mü? İyiyim. Ne yapacaksın bu sözünden dolayı? Yemin, Yemin kefaneti vereceksin. Davabı Ebu Davud ve isnaduhu ala şadtihimna. Bunu Ebu Davud rüyat etmiştir. Senedi bu ve müslimin şartına uygundur. Evet Kadir. Bir, onun nescidi dirar içinde asla namaz kılma. Ayetinin tefsirini okumaya ışık tutuşu. Evet. İki, masiyet günah işlendiği yere etki edebilir. Taat, güzel amel de öyle. Evet yani mekanlar orada Allah'a isyan etmekle ve Allah-u Teala'ya itaat etmekle namur değer kazanır, değer kaybeder. Evet. Üç, sorun sorun olan şüpheyi gidermek için kapalı görülen konuyu açık seçik hale koymak. Peygamber aleyhisselatü vesselam soruyor. Adam diyor ki ben bu bahanede kurban keseceğim, deve keseceğim. Hemen ona soruyor. Gelmiş yani orada var mı bir şey yani? Niye orası? Tahiliye döneminden yapılmış yani şu anda yapılmasa bile. Eskiden de yapılmış olan. Bir put var mı? Yok. Yani Aleyhisselam vesselam Olayı hemen açığa çıkarıyor. 4. Hüküm verme makamındaki kimse gerek duyduğunda tafsilatı talep eder. Evet, müftü fetva verecek kadar ayrıntı sorar. Evet. 5. Ortada şer'i bir engel yoksa adak kesmek için mevki belirlemekte sakınca yoktur. Sakınca yok. Birisi dedi ki hocam ben adak adadım filan. Falanca köyde. Yani bunda bir bahis yok. Ama araştırdın, kurcaladın, bir baktın ki o köy türbenin olduğu, bilmem, insanların oraya gidip kurban kestiği bir yer. O zaman ne arkadaşlar? Hayır. Kesemez. 6. Önceden cahiliyenin putlarından bir putun bulunduğu yerde o put oradan kalkmış olsa bile adak kesmenin men edilmesi. Evet. Vele ki oradan o put kalkmış olsa bile ne var? Çünkü şirkçe Çık, endişe var. İnsanlar onu tekrardan oraya döndürebilir. 7. Yine önceden şirk ehline ait herhangi bir bayramın kutlandığı yerde her ne kadar bu bayram artık kutlanmıyorsa da adak kesmenin men edilmiş oluşu. Evet. 8. Böylesi bir yerde adak kesmek adandığında bu masiyet, günah ve kötülük adağı olacağından yerine getirilmesi caiz olmaz. 9. Evet. Kasıt öyle olmasa bile müşriklerin bayramlarındakine benzer işler yapmaktan sakınılması. Evet. On Allah'a karşı günah ve isyanın söz konusu olduğu şeyde adak olmaz. Yani e, niye? Çünkü insan orada kurban keserek, yani şirke vesile, şirke, o, o, öyle yerlerde ve ke, kurban kesmek şirket vesile olabilir. Şirket götürebilir. Yani hele hele zayıf nefisleri zayıf olan, kalpleri zayıf olan, orada huh? bir keser. Yani kurbanın kestiği, kurbanın boynundan akan, fışkınan kandan bile bir şey çıkartıp der ki burada kurban kesmek demek ki mübarekmiş deyip yani şirkete düşen olur hidase de olur yine oradakilere benzememek adına orada yapılanlara benzememek adına bunların uzak durmak lazım evet ee, bir mesele var o da nedir kilisede namaz kılmak kilisede namaz kılmak sorusu sorumlusu bu baptan sonra size herhalde hepiniz dersiniz ki oradakilere benzememek için orada namaz kılmak caiz ...değildir dersiniz ama öyle değil. Yani ne Efendim? Efendim Allah'ın ayeti var. Yani oldu ki... ...kılmak zorunda kaldın. Ben de görürsünün git kimseye... ...namaz kılacak. <gülüyor> de değil. Oldu ki düştün bir yere. Namaz kılacak hiçbir yer yok. Anlıyor musun? Ondan sonra... ...veya oradasın. şeyler oldu. Yani kıl, Kılmak zorunda o namazı orada. Bugünkü aldığımız hadise kıyasen der miyiz? Onların orada şirk koştuğu yerde namaz kılınmaz. Yoksa der miyiz? Evet orada namaz kılmak caizdir. Demek Onların yani. dini ayrı bizim şey. dini. Çünkü arkadaşlar mi? burada aslında hadis hadiste ne var? Şey, evet. Hadiste kurban kesilen yerde hem müşriklerin kurban kestiği yerde senin kurban kesmen yasak. Çünkü dışarıdan bakan insan hayırdır, seninle hayırdır. onu ne yapamaz? Hayırdır, hayırdır. Hayırdır. Hayırdır. Çünkü hareket aynı. Kılıç bıçağı alıyorsun boynunu Buruz ama namaz farklı sen kiliseye namaz kılsan sen. Tamam. Demek ki bu muahit Müslüman bu evet. Tabii, mu? Buruz yanın namazı. Eğer yani ibadetler benzerse birbirine, anlıyor musun? Yani evet. adam mesela alıyor çocuğunu giydirmiş sünnet kıyafetin, eysu eysel götürüyor. Tamam. Yani bu caiz değil. Hiç hoş sebepten dolayı caiz değil. Ama çocuğu alsa mı sekiyim sahile götüreyim gezdireyim. Bu caiz değil mi, bunda bir meyiz? Yok, onun için Eyüp'e götüreyim orada bir gezinsin şöyle. Orada işte şey yapsın, hı hı. atmosferi görsün, bu caiz değil. Hı hı. Çünkü dışarıdan bakan adama eylem aynı eylem olarak gözükür, fiil aynı fiil olarak gözükür. Oraya gidip şirk, işleyenlerin yaptığı işi yapmaktadır. Bu ve bu, vereceği sebeplerden dolayı? Bunların hepsi tümü yasaklanır. İnşallah i̇şte önümüzdeki hafta... camiye çevirilmiş klinseler hüküm ayır eder mi acaba? Tabii, o camiye Önümüzdeki hafta inşallah Allah'tan başkasını adakta bulunmanın şirk olduğu bağını alacağız. İnşallah yani bu burada öğrendiğimiz faydaları not alın. Hadis usulü olsun, hadis ilmi olsun diğer şeyler. Onları da soracağız böyle yavaş yavaş kaldığımız yerlerden umarım. Belki de kitabut teptinle bir imtihan yapabiliriz sizi böyle. Test usulü olabilir, ezber usulü. Subhaneke Allahumma ve la ilaha illa ente estağfiruke ve etû bilek.